Her gün sayısız hayat ve sayısız ölüm gerçekleşiyor dünyada. Hayat hazır bulunduğu için üzerinde fazla durmuyoruz. Nasıl olsa hayat var henüz. Fakat ölüm bir şeylerin elden, gönülden ve aile hayatından çıkması anlamına geliyor. Ele geçirdiğinin pek de farkında olmayan insan yitirdiğine de dayanamıyor yok oluş dangası vuruyor. İşte bu materyalist dünya görüşünün ölüm noktasında şekillenmesi. Oysaki Kur'an ölümün materyalist yorumlanma biçimini Mekke müşriklerinin diliyle şu şekilde ifade buyuruyordu. Dediler ki hayat Dünya hayatımızdan başkası değildir. Ölürüz de, yaşarız da, bizi zamandan başka bir şey helak etmiyor. Ve yine, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Ölürüz de, yaşarız da, biz öldükten sonra diriltilecek değiliz. Ölüme getirilen bu yoruma, Kur'an-ı Kerim'de cevap net ve oldukça, Kesindir. Halbuki bu konuda onların hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece öyle zannediyorlar. Demek ki ölüm yok oluş değil. Ölüm hayatın bir tür yapı değişikliğine uğraması. İnsan planında hayat Adem aleyhisselam ile beraber başlıyor... Ölüm ötesi devam ediyor ama sürüyor ölümden sonrasında da. Ortasında ölüm noktasının bulunduğu yarısı bir renkte, diğer yarısı başka bir renkte olan bir çizgi. Ya da başka bir ifadeyle hayatın bir beri yakası var bir de öte yakası. İlahi nizam hayatın beri yakasını önemsiyor. Çünkü asıl hedef olan öteki yakaya çıkış, beri yakadan olacak. İşte bireyin hayatı da bundan dolayı temel amaç itibariyle insanların hayatlarına eş değer olanı. Can çok kıymetli. Yaşayan varlıkların sahip olduğu en değerli şeyleri şüphesiz canlarıdır çok duymuşsunuzdur. Önce can sonra canan. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye ölüm yoktur. O vadesiyle yazılan bir yazıdır ve sebep ne olursa olsun her şeyde olduğu gibi ölümde de Allahu Teala'nın izni şarttır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor: ne yerde, ne gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden gizli kalmaz. Hiçbir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Hayat ve ölüm alanının müdahale edilmezliği bu kadarla da kalmıyor. İnsanın geleceği bilme konusundaki çaresizliği, ölümün vakti konusunda da O'nun yakasını bırakmıyor ve biliyoruz ki bugün hiç kimse nerede öleceğini bilemiyor. Şehadet de ölümlerin en önemlisi ve en güzeli olarak bize anlatıldı. Gelin Ali İmran suresine kulak verelim 169 ve 171. ayetlerde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 Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan bir nimeti, bolluğu ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelerler. ŞEHADET Mertebesi. Bir Müslümanın bu dünyada ulaşabileceği en önemli makam neresi derseniz orası. Cennetin en aşağı derecesi bile dünyanın tamamından daha hayırlı olduğu halde, şehit bu makamın ulviliği ve cennetteki mükafatının büyüklüğü sebebiyle dünyaya tekrar tekrar dönüp yine defalarca, şehit olmayı isteyecekmiş. Yine Ali İmran suresinde geçiyor. Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz şunu bilin ki Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün her şeyden daha hayırlıdır. Suhad bin Ebi Vakkas radıyallahu an anlatıyor. Bir gün otururken Efendimiz geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Beraber gittik namaz kıldık. Sonra namaz kıldırırken yanına bir kimse geldi. Safa girince Allah'ım bana salih kullarına verdiğin ne varsa onun en faziletlisi neyse onu ver diye dua etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince ''Az önce dua eden kimdi?'' diye sordu. O zat, ''Bendim ya Resulallah'' deyince, şöyle buyurdular. ''Öyleyse atın çökertilecek ve Allah yolunda şehit edileceksin.'' Burada niye öğrendik? O şehit nasıl dua etmişti? ''Ya Rabbi.'' Bana salih kullarına verdiğinin en faziletlisini ver. Abdülvahid bin Zeyd şöyle anlatıyor. Bir gün ben alışılmış toplantılarımızdan birindeydim. Gazaya çıkmak için hazırlığımızı yapıyorduk. Arkadaşlarıma pazartesi sabahına hazırlanmaları emrini verdim. Tam bu sırada biri Tevbe suresinin... 111. ayetini okudu. Allahu Teala kendilerine verilecek cennet karşılığı müminlerden mallarını ve nefislerini satın almıştır. Sonunda 15 yaşında bir genç ayağa kalktı. Babası ölmüştü. Babasından kendisine çok mal kalmıştı. Bana şöyle dedi. Ey Abdülvahit. Allahu Teala Kendilerine cennet verilmek üzere müminlerden mallarını ve nefislerini satın almış mıdır? Evet dedim. Şöyle devam etti. Ey Abdülvahid! Bana cennet verileceği vadine inanıyorum ve nefsimi yüce Allah'a satıyorum. Bunu duyunca dedim ki, Kılıç darbesi bu sözden çok ağır ve zordur bilesin. Halbuki sen daha çocuk sayılırsın. Korkarım ki sabredemezsin. Sen bu satıştan aciz kalabilirsin demedi deme. Bana dedi ki, ben Allah ile alışveriş edeceğim, sonra da aciz kalacağım öyle mi? Sonda da nefsimiz bize bir kusur yolu gösterdi. Şöyle dedik, bu çocuktur yapar ama biz yapamayız. Bundan sonra, Malını Allah yolunda sadaka olarak dağıttı o genç. Yalnız geçimine yetecek miktar ile atı ve bir de silahı kaldı. Gazaya çıkış günü bize ilk gelen yine o genç oldu. ''Sana selam ey Abdülvahid'' deyince ''Sana da selam, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun, satış kazancın bol olsun'' dedim ona. Bundan sonra yola koyulduk. Gazaya gidiyorduk. Geri dönmemek de vardı. O genç de en öndeydi. Gündüzleri oruç tutuyordu, geceleri namaz kılıyordu. Hizmetimizi de görüyordu bu arada. Hayvanlarımızı yayıyor, uyuduğumuz zaman bizi bekliyordu. Böylece biz Rum beldelerine kadar vardık. Biz bu hal içindeyken, Yanımıza geldi. Ah ah! Aynayı mardiyeye bir kavuşsam. Arkadaşlarım onun bu haline dediler ki, Galiba çocuğa bir hastalık geldi. Aklı bozuldu. O yine bize öyle diyerek yaklaştı. Ey Abdülvahid dedi. Artık sabrım kalmadı. Aynayı mardiyeye bir kavuşsam. Dedim ki, ey genç, bu aynayı Mardi'ye dediğin kimdir? Şöyle anlattı uzaklara dalarak. Vallahi ben uykuya dalmıştım. Bana biri geldi, şöyle dedi. Seni aynayı Mardi'ye götüreceğim. Sonra beni bir bahçeye götürdü. Orada suyu gayet tatlı mı tatlı bir ırmak akıyordu. Bir de baktım ki, o ırmağın kenarında birçok cariyeler var. Üzerlerinde sana tarifin yapamayacağım süsler, elbiseler vardı. Beni görünce sevinmeye başladılar. İşte, işte bak, aynayı mardiyenin zevci geldi, diye konuşuyorlardı. Yanlarına vardım, selam verdim. ''Aynayı Mardi'ye aranızda mı?'' dedim. Şöyle anlattılar. ''Hayır, biz onun hizmetçileriyiz. Öne doğru ilerleyin.'' Yürümeye devam ettim. ''Kocaman bir nehir, kocaman bir bahçe, içi süt dolu, hem de tadı bozulmayan bir süt anlatamam.'' Yine orada da bir sürü cariye gördüm. Onları görünce, Güzelliklerine hayran kaldım, utandım. Onlar da beni görünce sevindiler. İşte bak, vallahi aynayı mardiyenin zevci bu, dediler. Yanlarına yaklaştım. Selam size. Aynayı mardiye içinizde mi? dedim. Sana da selam, ey Allah'ın velisi. İçimizde değil, biz onun hizmetçileriyiz. İleri geçin, dediler. Şaşırdım, yürümeye devam ettim. İleri geçtim. Şerbetten bir vadi vardı. Bu şerbet, vadinin kenar kısmında akıyor, yanında da bir takım cariyeler vardı ki, öncelerinkini güzellikte bana unutturdular. Yanlarına vardım. Size selam. Aynayı var diye, içinizde mi? diye sordum. Onlar da, hayır, ''Biz onun hizmetçileriyiz, cariyeleriyiz. İleri geç.'' Yürümeye devam ettim. İleriye geçince süzülmüş baldan bir nehir gördüm. Kenarında bir takım cariyeler oturuyor. Hem nurlu hem de çok güzellerdi. O kadar ki öncekileri bana unutturdular. Bunlara da ''Size selam ayniye mardiye aranızda mı?'' dedim. Hayır, ey Rahman'ın veli kulu, bizler hizmetçisiyiz, ileri dedi. Ve ileri gittim. Karşımda bir çadır. Çadırın kapısı inceden işlemelerle örülü. Önünde de bir cariye var. Süsler takınmış, güzel elbiseler giyinmiş. O da beni görünce sevindi ve içeriye seslendi. Ey aynayı diye işte zevcin geldi. Bunun üzerine heyecanla çadıra yaklaştım. İçeri girdim. Baktım ki o tahtında oturuyor. Tahtı incilerle, yakutlarla süslenmiş halde. Onu görür görmez vuruldum. Beni şöyle diyerek karşıladı. Merhaba ey Rahman'ın velisi. Bize gelme zamanın yaklaştı. Gidip boynuna sarılmak istedim, engelledi. Hele dur. Henüz boynuma sarılma zamanın gelmedi. Henüz sende hayat ruhu var. İnşallah bu akşam iftarı yanımızda yaparsın. İşte bundan sonra uyandım. Ey Abdül Vahit artık ayrılığa dayanamayacağım. O gün bu genç oruç tutuyordu. Tam anlattıkları bitti, karşıdan bir düşman güruhu çıktı. Biz de onlara karşı hücuma geçtik. Bunları anlatan o genç de yiğit yiğit çarpıştı. Onlardan dokuzunu işte bu genç öldürdü. Onuncusu kendisiydi. Yanına vardım. Kanlar içindeydi. Tebessüm ediyordu. Şehadeti getirdi. Bir yandan ağzına kan doldu. Ve tebessüm ederek dünyadan ayrıldı. Belki de o aynayı mardiyesine kavuştu. Kardeşlerim, Cabir radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı. Ey Cabir seni neden böyle üzüntülü görüyorum deyince ben de dedim ki ey Allah'ın Resulü babam Uhud harbinde şehit oldu. Birçok kız evlat ile beraber kocaman bir borcu da geride bıraktı halim böyle böyle dedim buyurdu ki sana Allah'ın babanı nasıl karşıladığını müjdeleyeyim mi ben de evet ne olur dedim bunun üzerine buyurdu ki Allahu Teala hiçbir zaman perdesiz şekilde kimseyle konuşmamıştır ancak babanı diriltip kendisiyle perdesiz olarak konuştu ve, ''Ey kulum, dilediğini dile, sana vereyim.'' buyurdu. Baban, ''Ey Rabbim, beni bir defa daha dirilt de, senin yolunda ikinci olarak öldürüleyim.'' dedi. Allahu u Teala da, ''Hikmetim icabı, insanların öldükten sonra ikinci bir defa dünyaya tekrar dönmeyeceklerine hükmettim.'' buyurdu diye haber verdikten sonra şu ayeti okudu Allah yolunda öldürülenleri sakın öldüler zannetmeyin aksine onlar Rablerinin nezdinde diridirler cennet nimetleriyle rızıklanırlar İşte Ali İmran Suresindeki bu ayetin bu olaydan sonra nazil olduğu da aktarılır. Peki, bir insana şehitlik mertebesi neler kazandırır acaba? Şehitlerin sahip olduğu bazı nitelikler ve özel durumlar var elbette ve herkese de nasip olmuyor. Şehitler, Cennettedir buyurulmuş. Şehit cennettedir yine başka yerde buyuruluyor hadisi şeriflerde. Yine öğreniyoruz ki, Şehitlerin cennette büyük bir saygınlıkları var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bunu şöyle buyurmuşlar, Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, Sonra tekrar dirilerek savaşıp tekrar öldürülmeyi, ardından yine dirilerek savaşıp yine öldürülmeyi arzu ederim. Evet. Şunu da bilelim ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz, cennetteki en yüksek makamın sahibi. Lakin şehitlik makamının önemini vurgulamak için, bunu buyurmuş. Dolayısıyla Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arzuladığı bir şeyi şehit nasıl arzulamaz? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yeryüzündeki her şeye sahip olsa da cennete giren hiç kimse tekrar dünyaya dönmek istemez. Ancak şehit, gördüğü hürmetten dolayı dünyaya dönmeyi ve on kere şehit olmayı arzu eder. Yine burada bir virgül var. Kul hakkı dışında bütün günahlar affediliyor. Demek ki burada neyi öğrenmiş olduk bir kez daha? Kul hakkının ne kadar tehlikeli olduğunu. Ölümlerin en güzeli olan, Şehadet makamına da kavuşsak, kul hakkından kurtulamıyoruz. allah Teala, kul haklarından kurtulmuş, helalleşmiş, ödeyebilmiş bir şekilde ölmeyi bizlere nasip buyursun. Amin. Kardeşlerim, İslam tarihi neresinden başlarsanız, nereyi okuyayım derseniz, baştan başa Allah yoluna can feda eden şehitlerin insanı etkileyen, gözünü yaşartan olaylarıyla doludur. Bunları okursunuz. Kalbi, gönlü, imanı devreye sokmadan o büyük insanların yaptıklarını gereği gibi anlamak mümkün değildir. Bir roman gibi okunur, bir şey anlaşılmaz. Onlar, başkalarının can attığı yaşamayı sevdiği kadar ölümü seven, bu gerçek hayat dediğimiz hayatın ölüm ötesi hayat olduğu gerçeğini anlamış insanlar. Dökülen o temiz kanları, çağlayan duru ırmaklar misali, uğruna öldükleri davayı sulayıp büyütmüş ve yaşatmış. Çanakkale denince, Aklımıza ne geliyor? Ya şehit olacaksın yavrum, ya gazi diye kınalı kuzularını yollayan analar, babalar. Ya şehit olacaksın, ya da şehit olmadığın zaman savaşa katıldın, gazisin. Önce şehit unvanının ilk defa ihdas edildiği dönemden bir örnek vereyim size. Tepeden tırnağa silahlı bir şekilde birisi Efendimizin yanına geldi aleyhissalatu vesselam. Ey Allah'ın Resulü dedi size yardımcı olarak savaşayım mı yoksa Müslüman mı olayım deyince Müslüman ol sonra savaş buyurdu o adama. Adam kelime-i getirdi buyurun biz de getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve işhedu anne Muhammeden abdhu ve resulu. Kelime getirdi. Müslüman oldu ve öyle bir savaştı ki döne döne döne döne daha 10 dakika 15 dakika olmuş Müslüman olalı öyle bir mücadele ve şehit oldu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Az iş yaptı, çok mükafat kazandı. Yine Cabir anlatıyor radiyallahu an Bir adam, Ya Resulallah dedi, Allah yolunda öldürülürsem nerede olurum? Cennettesin buyurdu. Bunun üzerine adam, yemekte olduğu hurmaları bir kenara attı, hemen savaşmaya koyuldu, ve şehit düştü. Cenk meydanından bir tabloydu bu da. Askerler ara veriyorlar ya kimileri çarpışmaya devam ediyor, kimisi geride kalıyor, üç beş lokma yiyor, o onun yerine kalıyor. Hemen o yemeği bir tarafa atıp şehit oluyor. Onların şehit olup cennete girmek için kaybedecekleri vakit yoktu. Hemen başlamalıydılar. Belki kendilerine şehadet şerbetini içmek nasip olabilirdi çünkü. Zira şehitlik gerçekten bir nasip işiydi. Lütfen düşünün. İslam komutanı Hazreti Halid bin Velid radiyallahu an nasipten başka bir şey değil demişti. Neden biliyor musunuz? Ömrü atın üzerinde geçti. O savaştan bu savaşa gitti. Vücudunda yaralanmadık bir karış yeri kalmadığı söylenir ama en istediği şeye kavuşamadı neydi o? Bir cihat meydanında Allah nidalarını söyleye söyleye vuruşarak çarpışarak ölmek. Bunu kendisi dile getiriyor. Bakın, hayatım boyunca yüzden fazla savaşa katıldım. Vücudumda kılıç ve ok yarası bulunmayan bir karış yer yok. Fakat ben buna rağmen korkaklar gibi yatağımda ölüyorum dedi. Sen korkak değilsin. Ya Halid bin Velid radıyallahu anh. Allahu Teala dereceni ali eylesin ve kendisi ölüm anında artık sekerat hali geldi. Bilinci yerindeyken son yaptığı, lütfen beni ayağa kaldırır mısınız oldu. Hali yok zaten. İki kişi koluna girdi, ne yapıyorsun? Dinlem, hayır hayır dedi, beni kaldırın. İşaret etti gözüyle. Orada asılı duran kılıcını istedi. İki eliyle kılıcını tuttu ayakta. Lütfen beni bırakın şimdi dedi. Ve ayakta kelime-i şehadeti söyleye söyleye vefat etti. Öyle bir insandı ve üzülmesinin sebebi de o kadar şehadeti aşıkmış ki neden ben yataktayım diye onu yataktan kaldıran ayakta ölümü bekleten bir şey vardı değil mi? Sahabilerden Vehbin Kabus el Muzeni radıyallahu an kardeşinin oğluyla beraber Yurtlarından çıkmışlar, Medine'ye gelmişler. Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etmek için. Lakin geldikleri zaman soruyorlar, nerede Efendimiz? Uhud'da diyor, savaş başladı, ha öyle mi? Amaçları savaş değil ama kendisini görmek istiyorlar ya, ne duruyoruz diyor, hemen gidelim. Tam o sırada İslam ordusu da Uhud'da bir çözülme anına, rastlamış. Onlar da derhal savaşa başladılar ve Vehb radıyallahu an çok önemli bir kahramanlık göstermiş. Ve onun gösterdiği bu kahramanlık hem Müslümanları hem de müşrikleri hayrete düşürmüş. Müslümanların içine düştüğü o zor anda Vehb efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yönelen iki o müşrik hücumuna karşı koyup geri püskürtmüş. Daha sonra yapılan üçüncü bir düşman grubun saldırması üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bunlara karşı kim çıkacak? Hemen vehbin kabus yine ben geliyorum efendim demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de karşılık vermiş. Ey vehb! Kalk ve cennette müjdelenenlerden ol. En büyük amacı Efendimizin huzurunda şehitlik mertebesine erişmek olan vehb derhal savaşa koyuldu ve bu defada şehadet şerbetini içti. Döne döne savaştı. Daha sonra Uhud Savaşı bitti. Naaşlar var. Şehitlerin tek tek dolaşıyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Vehbin Radiyallahu an naaşının yanına gitti. Ruhuna selam ve dua ettiği sırada "Ben senden hoşnudum." dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an da daha yeni savaş bitmiş, o da yaralanmış, teri üzerinde. Ne dedi biliyor musunuz? İç geçirdi. Seste olarak şunu söyledi. "Vallahi vehbin kabus gibi ölmeyi canıma minnet bilirim." Dert Kutlu sahabiler döneminin öyle örnekleri var ki, bunları saatlerce sizlerle paylaşmak mümkün. Yine tarihimizden şu zamanlara kadar zamanı getirmeyi planlayalım. Kardeşlerim, Selçuklu'ya bakın, az önce Çanakkale dedik ya, Malazgirt'e bakın, Selçuklu İslam ordusuyla Bizans ordusu karşı karşıya gelecek. 1071'de nerede? Malazgirt Ovası'nda. Günlerden Cuma. Alparslan, Sultan Alparslan Cuma namazı vaktini bekliyor. Hatta daha erkenden taarruza geçilecek ama Cuma namazı için bekletiyor. Askerleriyle beraber topluca Cuma namazını kılıyorlar. Beyaz bir elbise giymiş olan Sultan Alparslan, atının kuyruğunu bizzat bağlıyor. Neden? Bakın, ön saflarda bir asker gibi savaşacağını belirtmek maksadıyla, yani ben de sizdenim. Çünkü sultanların, atlarının kuyrukları vesaire biraz daha bakımlıdır. Aynı anda ok ve yayını da bırakıyor, topuzunu eline alıyor, sıradan bir askermiş gibi en öne geçiyor ve şu konuşmayı yapıyor. Biz ne kadar az olursak olalım, Bizanslılar ne kadar çok olursa olsunlar, bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri şu saatlerde kendime düşman üzerine atmak istiyorum. Ya galip geliriz, gayemize ulaşırız ya da şehit oluruz. İnşallah cennete gideriz. Sizlerden beni takip etmek isteyenler, tercih edenler kimlerse arkamdan gelsin. Ayrılmayı tercih edenler şimdi gitsin. Burada artık asker, sultan, emreden, emredilen yoktur. Zira şu gün ben de ancak sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Beni takip edenler, ve nefislerini yüce Allah'a adayanlardan şehit olanlar cennete, sağ kalanlarsa ganimete kavuşacaklardır. Ayrılanları ahirette ateş, dünyada alçaklık bekler. Bunları dedi, dediğini de yaptı. Anadolu'nun kapılarını açtı. İslam'a büyük bir zafer kazandırıldı. Çanakkale derken bir örnek aktaralım oradan. Alman subayı o tarihlerde günlükleri yazıyor. Eserinin bir bölümünde şu notu düşmüş. Bu ağır sınama döneminde Türklerle birlikte hareket eden herkes, bu sessiz kahramanlık karşısında sınırsız saygı ve hayranlık duyar ki, o dürüst Anadolu insanına karşı bu duyguyu düşmanı bile esirgemeyecektir. Burada tabi başka bir kültür var. Ruh dünyalarında kavranamayan bir dine kendini adayış var. Anlayamıyorlar niye olduğunu. Saygı duyuyorlar. İşte bu şehadet. Mesela diğer ülkelerde böyle bir durum yok. Çünkü ahirete inanç olmadığından dolayı şu bayrağın altında şu ezan seslerinin altında yaşayan insanlar olarak bunu iyi bilmeliyiz. Müslümanların dışında şehadet ahirette cennet ümidi vesairesi yok. Çanakkale ruhunu iliklerine kadar yaşayanlardan bir tanesi. Çanakkale Şehitlerini Adlı o şiirinde rahmetli Mehmet Akif ne diyor? Alman subayının o söylemeye çalıştıkları vardı ya, onu tam anlaşılabilir bir halde bize anlatıyor. Ey bu vatan toprağı için vurulup toprağa düşen asker! Dedelerinin ruhu göklerden inip, seni o temiz alnından öpse yeridir. Sen Bedir savaşının arslanları kadar şanlı bir askersin. Çünkü onlar tevhidi kurtarmak için o gün nasıl canlarını verdilerse, bugün de sen aynı tevhid uğruna al kanla toprağa suladın ve şehit düştün. Ey yüce şehit! Herkes gibi sen de bir mezara konacaksın. Mezara koymak isteyeceğiz seni ama sen o kadar davan ile büyüksün ki, sana dar gelmeyecek mezarı kazabilmemiz mümkün değil, ne kadar kazsak da az. Bu olmadı, e seni o zaman tarihe gömelim desek, sen oraya da sığmazsın. Tarih dediğimiz o kitap değil senin varlığına, senin yaptıklarının hikayesine bile kafi gelmez. Öyle anlaşılıyor ki, senin yerin sonsuzluk olacak. Sen ancak oraya sığacaksın. Ve ey büyük şehit! Sen sonsuzluklara gömülüp uyurken, bu taşındır diyerek Kabe'yi getirip baş ucuna diksem, ruhumun duyduğu ilahi ilhamları bu taşa nakış nakış işlesem, gök kubbeyi bütün yıldızlarıyla getirip, kanayan lahdinin üzerine örtsem, mor bulutlardan, açık türbene bir tavan çatarak, yedi kandili ülker yıldızını uzatıp bu tavana taksam, ve sen bu avizenin altında kanına bürümüş yatarken, gece mehtabı alıp yanına getirsem, ve türbedarın gibi sabaha kadar beklesem, sabahları, sonsuz ışıklarıyla ortaya çıkan güneşi sana avize etsem, evet, bunlara imkanım olsa da, bunların hepsini yapabilsem de, yine senin şanlı hatırana en ufak bir şey yapabildiğimi söyleyemem, diyor. Çanakkale Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Tekrar kulak verelim. Cennete giren hiçbir kimse, dünya üzerindeki her şey kendisine verilse bile dünyaya dönmek istemez. Ancak şehit bunun dışındadır. O göreceği ikramdan ötürü yeniden dünyaya döndürülüp on defa daha öldürülmeyi temenni eder. Yüzyıllardır böyle devam etmiş. Bugün de Mehmetçiğimiz şu ibadetlerin rahatça yapılıyor olması için eğitim gören bebeler okuyabilsin. Allah nidaları camilerden yankılansın diye nübetini tutmaya, gerektiğinde savaşmaya devam ediyorlar. O yüzden askerimize, Polisimize, güvenlik güçlerimize dua etmediğimiz o an olmasın. Ne zaman dua ediyoruz akşam namazından sonra, ne zaman şu zaman? İlla ki 5-10 saniyemizi ayırıp şu ezanların dinmemesi, bayrağın inmemesi için, namus için, Allah rızası için can veren şehitlerimizi Dua da unutmayalım. Yaşayanlarına da hayır dua edelim. Birinci dünya savaşı oldu. İkinci dünya savaşı, açlık yılları, zorluklar, yönetimler. Sadece askerler şehit olmadı. Hocalar şehit oldu. Alimler şehit oldu. Yavrularımız, kadınlarımız şehit oldu. Hayat en önemli meyvesini şehadette veriyordu. Belki milyonlarca erkeğin yüreğinden daha fazla kalitede ve daha fazla cesaretli olan annelerimiz şehadet şerbetini yudum yudum içtiler. Bugün ölmemek için çalışıyoruz. Bugün daha rahat bir hayat için çalışıyoruz. Ve biliyoruz ki hayat önümüzde bedava ve hazır olduğu için ölüm bizim aklımıza bile gelmiyor. Ama ölüm o şeyin aklımızdaki neyse elden, gönülden ve aile hayatından çekip almasıdır. Neyi seviyorsak. Şehadet mertebesi de en büyük gerçeğimiz olan ölümün en değerli, en ulvi makamıdır. Ölüm yok oluş değildir. Ölüm hayatı bir tür kısa vadeden, bir yere gidip de dolmuş bekleyen, iki durak önce inmek isteyen bir adamın yolculuğu gibidir. Bir yerde ineceğini biliyor ve bu menzil çok da uzun görünse de nefis tarafından menzili kısadır. Ali İmran suresinde bugün hasbi halimizin başında sizlerle paylaştığımız o ayetle programımızı nihayete erdirelim. Bismillahirrahmanirrahim.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 Ya Rabbi! Şehitlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi! Şehitlerimize rahmet eyle. Ey öncesi ve sonrası olmayan Rabbimiz! Ey doğunun, batının, kuzeyin, güneyin, bildiğimiz, bilemediğimiz, var edilmiş her şeyin olan Rabbi! Ey kimseye muhtaç olmayan, Ey istediği her şey şüphesiz yerine gelmekte olan, ol emriyle her şeyi olduran Rabbimiz. Ya Rabbi, şehadet makamını senin yolunda, senin rızan üzerine ve senin kabul edeceğin, razı ve hoşnut olacağın bir şekilde bu dünyadan göçmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, pişmanlığımızı, her daim yaşamamızı, haramdan, sanki yılandan, katilden, kötülükten korkar gibi, uzak kalmayı ve korkmayı, bize nasip eyle. Ya Rabbi, sevdir bize sevdiklerini, hissettir, biz de onları sevelim. Ya Rabbi, bizler aciziz. Sen daha iyi biliyorsun. Ne olur duamızı kabul eyle ve kötü neler varsa, kötü insanlar kimse, kötü akımlar kimse, senin sevmediklerin kimse, bize de onu ne olur kalbimize nasip et, bize bildir, biz de onları kötü olarak bilelim uzak durmaya çalışalım. Ya Rabbi, ayağımızı kaydırma. Dinin üzere sabitli ayaklarımızı. Evlatlarımıza iyi anne baba olamadık. Bir şeyler yapmaya çalışsak da dediklerimiz hep bir yerde kaldı. Sen her şeyin sahibisin. Kızımın Oğlumun da sahibisin. Benim de sahibimsin. Ne olur, kendimi de, evlatlarımı da, eşimi de, ailemi de, ümmeti de sana emanet ediyorum. İyi insanlarla karşılaştır. Kötülerin şerrinden, kötülüğün şerrinden ve o nefsimden gelecek ve sevdiklerimin nefsinden gelecek kötülüklerden bizleri, onları koru. Dünyada nerede bir zulüm varsa, Nerede inleyen bir kardeşimiz varsa sen haberdarsın. Bugün oyunlardan, şarkılardan, televizyon programlarından, Siyasetten belki de göremiyoruz. Ne olur ya Rabbi? Zaten boynumuz bükük, hatamız çok. Yarın, ey kulum, neden kardeşinin derdiyle dertlenmedin, hemhal olmadın diye, senin hoşnutsuzluğunu duymaktan bizi uzak eyle. O kardeşlerimizin de o durumlardan kurtulmalarını ve zulmün altında inlememeleri için, bizim de bir şeyler yapmamız gerektiğini bize bildir ve ne olur gözümüzü aç. Senden başka kimsenin huzurunda eğilmemenin en büyük şeref olduğunu, senden başka kimsenin korkusunu yüreğinde taşımamanın en önemli değer olduğunu bir kez daha bize ilet. Ve bizi ne olur? Affet! Amin! Amin! Amin! Velhamdülillahi Rabbil alemin! Şehitlerimizin ruhaniyetine hediye olması için ne zamandan bu zamana gelmiş, belki akrabaları vesairesi kalmamış, çoluğu çocuğu zürriyet yok, nesli kesilmiş, nerede bir şehidimiz varsa ve tüm ölmüşlerimizin ruhaniyetine hediye olmak üzere buyurun, bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas Şerife. Bismillahirrahmanirrahim.